İndirör Seval Şahin Handan Acar Yıldız anlatıyor Huzurdaki kuş resimleri Zamanın ve mekanın parçalandığı yerde huzuru aramak Annesi o hafta içinde bir gece sabaha karşı öldü Ölmeden evvel oğlundan su istemiş Sonra ona bir şeyler söylemeye çalışmış Fakat bir türlü muvaffak olamamış Sonra yüzü birden bir hesap kesilmiş, gözleri kaymış, dudakları bir iki defa titredikten sonra kas katı kesilmişti. Mümtaz'ın hafızası bu son anı olduğu gibi tespit etmişti. Bu ölümün arkasında da bir türlü dolduramadığı uzun bir boşluk vardır. Belki de çocuk bu sıkıntı günlerini hatırlamaya çalışa çalışa zihninde bu zaman boşluğunu kendisi yaratmıştı. Yalnız İstanbul'a gönderilmek için vapura bindirileceği günü bütün teferruatıyla hatırlıyordu. O gün onu hısım akraba hep birden bir eski caminin avlusundaki küçük bir mezarlığa götürmüşler. Orada henüz düzeltilmiş bir toprak yığınını göstererek annen burada yatıyor demişlerdi. Fakat Mümtaz bu mezarı bir türlü benimsememişti. O zihninde annesini babasının yanına gömdü. Huzur zamanım ve mekanın bölündüğü bir zihinde kişinin bastığı toprakla ayağının arasının açıldığı baktığı saatte rakamları görmediği bir bilinçte huzuru ararken romanda bu bölümün karakter ve çevresinde oluşan halkaya dair ipucu taşıdığını düşünüyorum. Dört bölümden oluşur eser İhsan, Nuran, Suat, Mümtaz. O ki zamansal bir bölünmeden bahsediyoruz. Eski saatlerin içinden çıkıp öten kuşların sembolü olarak romandaki dört bölümün başına bir kuş resmi çizmek istiyorum. İhsan başlıklı bölüme guguk kuşu, Nuran başlıklı bölüme bülbül, Suat başlıklı bölüme bülbül, son olarak mümtaz için kartal. İhsan, duvardaki saatin içinden bir guguk kuşu çıkar ve zamanı hatırlatır. Bu bölümün başına guguk kuşu koymamın sebebi, annesinin kaybıyla zihninde bir zaman boşluğu oluşan Mümtaz'ın başka yuvada guguk kuşu olarak büyüdüğü akrabasının İhsan olmasıdır. Mümtaz bu yuvada Macide ve İhsan'ın yanında bülbüle dönüşür. İhsan da Macide de Mümtaz'a karşı çok müşfiktir. Fakat o bir guguk kuşu olarak daha çocukluğunda kendi kendine konuşmayı öğrenmiştir. İç konuşmayı keşfetmiştir. İhsan ve Macide'nin ilgi ve sevgisiyle büyüse de annesinin toprağın altında yatmasının onda yarattığı boşluk hiç dolmaz. Bu kayıp bir travmadır. Zamanı mümtaza kaybettirir. İşte duvardaki saatin içinden bir guguk kuşu dışarı çıkar ve zamanı fark ettirmeye çalışır. O guguk kuşu mümtazdır. Çocukluğunun mühim bir devrinde çok yalnız kalan mümtaz kendi kendisiyle konuşmayı sever, Nuran'ı tanıyana kadar. Nuran. Duvardaki saatin içinden bir bülbül çıkar ve bize zamanı haber verir. Nuran başlıklı bölümün başına bir bülbül resmi çizebiliriz. Nuran'ı tanıyınca bir bülbüle dönüşür Mümtaz. Romandaki mekan kayboluşunu ise daha çok Nuran üzerinden görürüz. Annesiyle ilgili zihninde bir zaman boşluğu bulunan Mümtaz anne Nuran'la karşılaşır. Nurhan'la ilgili yaşadığı iki derin travmatik olayda Nurhan anne Nurhan'dır. Mümtaz bir gün vapurda Nurhan ve küçük kızına rastlar. Küçük kız vapurdan inerken babasını Nurhan'ın eski eşini görür ve aşırı hırçınlaşır. Nurhan çok çaresiz kalır. Mümtaz uzaktan bu çaresizliği izler ve eli kolu bağlanır. Kendi annesini kaybetmenin ardından zihninde oluşan boşluk, Nurhan'ın anneliği ile daha da açılır. Nurhan'ın anne olmasının aralarındaki mesafeyi açacağını o gün sezer ki bu Mümtaz'ın kız çocuğuna beslediği sevgiden bağımsızdır. Yine hep beraber bir akşam bahçede otururlarken Mümtaz'ı kıskanan çocuk histerik hareketler sergileyerek bayılır. Nurhan'ı bu olay çok etkiler ve çocuğuna karşı vicdan azabı duyar. Kendi annesini kaybeden Mümtaz, sevdiği kadını da onun anneliği nedeniyle kaybetmektedir. Oysa Mümtaz'ın anne rahmini kuşatıcı ve kavrayıcı bir yer olarak görmesini romandaki şu bölümden anlarız. Bazen de daha ilerlere, denize çok yukarıdan bakan kayalıklara kadar gider, orada yosun bakışlı uçurumun kenarında durulmuş suyun yeşil ve somaki bir ayna gibi, akşamın son ganimetlerine açılışını, bir anne rahmi gibi bu ışık parçalarını alışını ve yavaş yavaş onların üstüne kapanışını, örtülüşünü seyrederdi. İç ses derinleştikçe, bilinç akışı yoğunlaştıkça sevgilinin etrafında halkalar oluşur. Nurhan Mümtaz'ın yanında görünürken, onun atmosferinde bulunuyor görünürken de içinden çıkamadığı bir aura vardır. Bu Nuran'ın yani gülün içinde bulunduğu alan toplumdur. Nuran çevresinin ve ailesinin bakış açısını çok önemser. Aslında boşanma kararıyla toplumun genel geçer kurallarının dışına çıkmasına rağmen yakın çevresini bu kadar dikkate alması onu kendi içinde çelişkili hale getirir. Bu yönüyle mümtazdan ayrı bir alanda bahçededir. Nuran romanın mekanın bölündüğü karakteridir. Annesinde zamanı kaybeden Mümtaz, anne Nurhan'da mekanı kaybeder. Nur'anın çevresini saran ve Mümtaz'la arasına giren dikenler kadının çevresi geçmişidir. İntiharıyla çiftin izdivacına engel olan Suat, Nur'anın duygusal bağı bulunmasa da geçmişindeki kişilerden biridir. İntihar pasif görünümlü bir saldırı tekniğidir. Suat ve Suat'in intiharı Nur'anın çevresini sarıp, ona ulaşmasına engel olan dikenlerden biridir. İşte Mümtaz'ın bedenine batarak onun kanının akmasına, gücünün tükenmesine ve mecazen ölmesine neden olacak diken budur. Bu nedenle Suat bölümünün üzerine bir bülbül resmi koymak istedim. Bu bölümde Mümtaz, saatin içinden çıkıp zamanı hatırlatan bülbüldür. Suat'in intiharı iki sevgiliyi bir bütün uzaklaştırır. Mümtaz Duvardaki saatin içinden bir kartal çıkar ve bize zamanı haber verir. Mümtaz bir yaz evvel dolaştığı sokaklarda nuranla dolaştığını, koca Mustafa Paşa'yı, Hekim Ali Paşa'yı gezdiklerini düşünür. Genç kadınla yan yana adeta vücudu vücuduna girmiş, sıcakta alnındaki terleri silerek konuşa konuşa bu medresenin avlusuna girmişler, biraz evvelki çeşmenin kitabesini okumuşlardır. Bu bir sene evveldir. Mümtaz etrafına bu bir sene evveline dönebilmek için en kısa bir yol arayarak bakar. Zaman kayıptır. Yedi şehitlere kadar geldiğini görür. Fatih şehitleri küçük taş lahitlerde yan yana uyurlar. Sokak tozlu ve dardır. Yalnız şehitlerin bulunduğu yerde meydanımsı bir şey genişler. İki katlı... Fakat o küçük spor otomobilleri gibi neredeyse mukavvadan zannedilecek fakir bir evin penceresinden bir tango sesi gelir. Yol ortasında toza bulanmış kız çocukları oyun oynarlar. Mümtaz onların türküsünü dinler. Aç kapıyı bezirgen başı. Bezirgen başı. Kapı hakkı ne verirsin? Kapı hakkı ne verirsin? Son bölümün yani Mümtaz'ın üzerinde bir kartal resmi bu nedenle bulunmaktadır. Mümtaz ya kartal gibi taşa vurduğu gagasını düşürerek daha uzun yaşayacak ya da canı yanmadan mevcut ömrüne razı olacaktır. Son bölümde saatin içinden çıkarak bize zamanı hatırlatan kuş kartaldır. Yapayalnız bir kartal.